Bismillahirrahmanirrahim. 5393 Abdullah'tan. Bir akşam karanlığında yağmurdan biraz ıslandık. Bize namaz kıldırması için Ali vesselam'ı bekledik. O sırada Ali Sirati ve selam bize namaz kıldırmak için gelerek bana oku dedi. Ben de ne okuyayım dedim. Her akşam ve sabah üçer defa İhlas, Felak, Nas surelerini. Seni her tehlike ve zarardan korumaya yeter buyurdu. 5374 Hubeyb'den Mekke yolunda ve Vesselam'dan beraberdim. Bir ara ondan ayrıldım. Yanına yaklaşınca bana oku dedi. Ben de neyi dedim? Oku dedi. Felak suresinin sonuna kadar okudu. Daha sonra Nas suresini bitirinceye kadar okuduktan sonra insanlar bu iki sureden daha eftal bir şeyle Allah'a sığınamazlar buyurdu. 5395 Ukbe bin Amr el-Cühini'den bir savaşta Aleyhisselatü Vesselam'ın devesini çekiyordum. Bir araba bana ya oku oku dedi. Ne demek istediğini anlamak için sözüne kulak verdim. Biraz sonra yine ya oku oku dedi. Bunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine ne okuyayım dedim. İhlas Suresinin sonuna kadar okudu. Sonra Felak sonuna kadar okudu. Ben de beraber okudum. Daha sonra Nas Suresinin sonuna kadar okudu. Ben de beraber okudum. Sonra hiç kimse bu sureler gibisiyle Allah'a sığınmadı. Buyurdu. 5396 97 98 99 400 yine aynı. 5401 2 3 yine aynı. 5404 5 6 yine aynı. 5407 Abdullah bin Ömer'den Ali İsnaat ve selam 4 şeyden Allah'a sığınırdı. Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul olmayan duadan ve doymayan, tamahkar nefisten, açgözlükten. 5408 Ömer'den, selam korkaklıktan, cimrilikten, kalbin batıl şeylere kaymasından ve kabir azabından Allah'a sığınırdı. 5409 Şeker bin Humeyd'den. Nebinin yanına giderek ey Allah'ın Nebisi, nelerden Allah'a sığınacağım bana öğret elimi tuttu, daha sonra Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden sana sığınırım de buyurdu. 5410 Musab bin Saat babası Saat'tan. Babam Saat ve vesselamın dua ederken söylediği şu beş şeyi bize de öğretirdi. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan, rezil duruma düşmekten, dünyaya aldanmaktan ve kabir azabından sana sığınırım. Amin ya 5.411 İbni Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam beş şeyden Allah'a sığınırdı. Cimrilikten, cimrilikten, korkaklıktan, kötü duruma düşmekten, kalbin batıl şeylere kaymasından ve kabir azabından. 5.412 Amr bin Muheyn el-Evdi'den, Said hocaların çocukları okuttuğu gibi oğullarına aşağıdaki duayı öğretir, ve aleyhissalatü bu sözlerle her namazın sonunda Allah'a sığınırdı derdi. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, rezil bir duruma düşmekten, dünyaya aldanmaktan ve kabir azabından sana sığınırım. 5413 Enes'ten Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diye dua ederdi. 5.414, 15, 16, 17, 18 yine aynı. 5.419 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam borçlanmaktan, günah işlemekten Allah'a çok sığınırdı. Ben Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah borçlunun çok Allah'a sığınmasının sebebi nedir deyince Aleyhisselatü Vesselam borçlanan kimse konuşur, yalan söyler, vaat eder yerine getiremez dedi. 5.420 Şeker bin Hümeyt'ten a.s. yanına giderek ey Allah'ın Resulü nelerden Allah'a sığınayım bana öğret dedi. O da elimden tuttu Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden sana sığınırım de. Ben de bunları ezberledim. 5.421 yine aynı 5.422 Hümeyt'ten Enes bin Mali'ye kabir azabından ve Deccal'dan sordular. O da Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım tembellikten, ihtiyarlıktan, cimrilikten, Deccal'ın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım derdi diye cevap verdi. 5423 Zeyd bin Erkam'dan, siz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiğinden başka bir şey öğretmiyorum. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, İhtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasibet ve temizle. Onu en iyi temizleyen sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, itaatsiz kalpten, açgözlülükten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 5424 Enes'ten Ali Salatu vesselam. Allah'ım, Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp düşmekten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım, buyurdu. 5425 Ebu Kureyre'den, aleyhissalatü Allah'ım, fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulüm etmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5426 27 28 29 30 yine aynı. 5.430 30 yine aynı. 31 Ayşe annemizden Ali ve selam. Çok zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşin fitnesinden, ateşin azabından, kabir fitnesinden, kabir azabından, Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden, fakirin fitnesinin şerrinden Zenginin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, kar ve dolusuyla ile hata ve günahlarımı yıka. Beyaz elbisenin kirni temizlediğin gibi kalbimi hata ve günahlardan temizle. Doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi benimle günahlarımın arasını uzaklaştır Allah'ım. Tembellikten, ihtiyarlayıp düşmekten, günah işlemekten, borçluluktan sana sığınırım. 5.432 Ebu Kureyre'den, Aleyhissalatu vesselam Allah'ım dört şeyden sana sığınırım. Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan derdi. 5433 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatu Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne fena haldir. İnsanı huzursuz eder. Hiyanetten sana sığınırım. O ne kötü duygu ve tabiattır derdi. 5.434 Ebu Hureyre'den a.s. Allah'ım açlıktan sana sığınırım o ne fena haldir insanı huzursuz eder hiyanetten de sana sığınırım o ne kötü duygu ve tabiattır derdi 5.435 ve a.s. Allah'ım faydasız ilimden kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırım Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım 5.436 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ihtilafa düşmekten nifaktan ve kötü huydan sana sığınırım. 5.437 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam borç edinmekten ve günah işlemekten Allah'a çok sığınırdı. Bunun üzerine kendisine Ya surla borçlanmaktan ve günah işlemekten Allah'a çok sığınıyorsun denince insan borçlanırsa konuştuğu zaman yalan söyler, vaat eder yerine getiremez buyurdu. 5.438 ve 39 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam küfürden ve borçtan Allah'a sığınırım derken duydum. 5.440 Abdullah bin Amr bin Elas'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım borç sıkıntısından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. 5.441 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım kan ve kederden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borcun ağırlığından ve insanların zulmünden sana sığınırım derdi. 5442 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım kabir azabından, ateşin fitnesinden, kabrin fitnesinden, kabir azabından, Mesih-i fitnesinin şerinden, zenginliğin fitnesinin şerinden, ve fakirliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım. Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi hata ve günahlardan temizle. Allah'ım. Tembellikten, ihtiyarlıktan, borçluluktan ve günah işlemekten sana sığınırım. 5443 Musab bin Sa'dan. Babam Sa'da bana şu sözleri öğretir ve onları Resulü Ekrem'den duyduğunu söylerdi. Allah'ım. Cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, kötü duruma düşmekten sana sığınırım, dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. 5444'ten 48'e kadar aynı. 5449 Humeitten. Ya Rasulallah, bana faydalanacağım bir dua öğret dedim. O da bana: Allahım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerinden beni koru. Amin ya Rabbi. 5.450 Ebu Said El-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. 5.451 Ümmü Seleme'den, Aleyhisselatü Vesselam evden çıkınca, Bismillah, Rabbim sürçmekten, yanılmaktan, dalalete düşmekten, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan, bilmemezlikten ve cehaletle itham olunmaktan sana sığınırım diye dua ederdi. 5452 Abdullah bin Amur bin El Aslan Aleyhissalatü Vesselam şu sözlerden dua ederdi. Allah'ım, borç sıkıntısından, düşmanın galebesinden ve düşmanların sevilmesinden sana sanırım. 5453 yine aynı. 5454 Osman bin Ebul Aslan Aleyhissalatü Vesselam Allah'ım, tembellikten, çok ihtiyarlamaktan, korkaklıktan, acizlikten, hayatın ve ölümün fitnesinden, sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5455 Şuayb Babasından Aleyhissalatü Vesselam Allah'ım tembellikten, çok ihtiyarlamaktan borçluluktan ve günah işlemekten sana sığınırım. Mesih-i sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. 5456 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şu üç şeyden Allah'a sığınırdı. Sapıklık, aşağılığına düşmekten, düşmanların sevinmesinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından. Amin Ya Rabbi. 5457 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kötü kaderden, düşmanların sevinmesinden, bahtsızlıktan, belanın sıkıntısından Allah'a sığınırdı. Amin Ya Rabbi. 5458 Enas'ten Ali sallat vesselam Allah'ım. Dellikten, cüzzam, abraş hastalığından, iz ve sakatlık bırakan kötü hastalıklardan sana sığınırım. Amin. 5459 Ebu Said El Hudri'den Ali vesselam cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Felak naz sureleri nazil olunca başka şeyleri bıraktı, bunları okumaya başladı. 5460 Enes'ten Ali ve vesselam şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Allah'ım tembellikten, ihtiyarlığın düşkünlüğünden, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, leccalın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 5461 yine aynı sadece rezil olmaktan sana sığınırım ifadesi ziyadeliği var. 5462 Amr bin Meymun'dan Ömer ile beraber hac ettim. Müzdelife'de ondan şu hadisi işittim. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü bir hayattan, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5463 ve 64 Abdullah bin Serciş'ten Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktığı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım Sefer yorgunluğundan, meyus dönmekten, iyi hallerden ve doğru yoldan sonra kötü hallere ve dalalete düşmekten, mazlumun ahını almaktan, mal ve aileye gelen afetlerden sana sığınırım. 5465 yine aynı. 5466 Ebu Kureyla'dan. Alehis salatu vesselam sefere çıkarken bineğine bindi, parnağını kaldırarak "Allah'ım, seferde tek yoldaş Aile ve mala emanet edecek tek vekil sensin. Allahım, sefer yorgunluğundan, sıkıntılarından, üzüntülü hallere düşmekten sana sığınırım. Amin ya Rabbi. 5467 Ebu Kureyiden, Ali sallallahu aleyhi ve sellem ikamet kötü komşudan Allah aslanın. Çünkü seferdeki komşu değişir. Buyurdu. 5468 Enes'ten, Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya genç hizmetkarınızdan bana hizmet edecek birini bul dedi. Ebu Talha da beni terkisini alarak Resulullah'a götürdü. Resulullah'a hizmet ediyordum. Her konakladığı yerde daha çok şu duasını işitiyordum. Allah'ım ihtiyarlıktan hüzünden, acizlikten tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların zulmünden sana sığınırım. 5469 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam kabir azabından, Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırdı. Şüphesiz kabirlerinizde sorguya çekileceksiniz buyurdu. 5470 Ebu Hureyre'den, Aleyhissalatü Vesselam cehennem azabından Allah'a sığınırım. Kabir azabından Allah'a sığınırım. Mesih'i Deccal'ın şerinden Allah'a sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinin şerinden Allah'a sığınırım diye dua etti. 5471 Ebu Hureyre'den Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih-i Deccal'ın şerinden sana sığınırım diye dua etti. Amin Ya Rabbi. 5472 Ebu Zer'den mescide girdim ve Selam oradaydı. Yanına varıp oturunca ya Ebu Zer cin ve insan şeytanlarının şerinden Allah'a sığın dedi. Ben de insan şeytanlar var mı dedim. Evet dedi. 5473 Ebukureyreden, Ani Salat ve Salam, Kabir Azabından, Hayat ve Ölümün Fitnesinden, Mesih'de Canın Fitnesinden Allah'a Sığının buyurdu. 5474, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 aynı. 5482, 83 yine aynı. 5484 Ayşe Annemizden. Aleyhisselatü Vesselam, Cibril, Mikail ve İsrafil'in Rabbi Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua etti. Amin Ya Rabbi. 5485 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam namazında Allah'ım, kabir fitnesinden, deccalın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden ve cehennem hararetinden sana sığınırım. Amin. 5486 Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam üç defa cenneti isteyen, Kimse için cennet Allah'ım Onu cennete soktar. Üç defa ateşten Allah'a sığınan kimse içinde Cehennem Allah'ım onu ateşten koru der 5487 Şeddad bin Evsten ve Vesselam İstiğfaren en eftali kulun Allah'ım sensin Rabbim şüphesiz beni tek sen yarattın Ben senin kulunum Gücümün yettiği kadar sana olan ahdinde ve vaadinde duracağım Yaptıklarımın şerinden sana sığınırım. Günahlarımı sana itiraf ederim. Affın için sana iltica ediyorum. Bana verdiğin nimetlerle itiraf ediyor günahlarımı affetmeni. Şüphesiz ancak sensin günahları affeden. Sabah kalkınca bu duayı yapan o gün ölürse doğru cennete gider. Akşam bunu söylerse o gece ölürse doğru cennete gider bu 5488 ve 89 İbni Yesaf'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe Annemiz Resulullah'ın vefatından evvel en çok hangi duayı yapardı diye sordum. O da daha çok Allah'ım. Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5490 ve 91 Fer ve Bin Nevfel'den Ayşe Annemiz'den Aleyhisselatü Vesselam hangi duayı daha çok yapardı diye sordum. O da Allah'ım. İşlediklerimin ve terk ettiklerimin şerinden sana sığınırım diye dua ederdi dedi. 5492 ve 93 yine aynı. 5494 ve 95 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Allah'ım altından yakalanmaktan senin azametine sığınırım. Amin. 5496 Ebu Yeser'den aleyhissalatü vesselam Allah'ım. Yüksekten düşmekten, enkaz altında kalmaktan, suda boğulmaktan, yangından sana sığınırım. Son nefesimde şeytanın beni aldatıp imansız ve tevbesiz öldürmesinden sana sığınırım. Yolunda savaşırken, düşmandan kaçarken ölmekten sana sığınırım. Beni zehirli hayvanın sokarak öldürmesinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5497 ve 98 yine aynı. 5499 Ayşe annemizden. Bir gece yatakta Resulullah'ı araştırdım, bulamadım. Elimi yatağın başucuna vurdum, elim ayaklarının altına değdi. Meğer secdedeymiş. Şu dua ediyordu. Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5500 Asım bin Hümeyt'ten Ayşe annemize ve Vesselam'ın gece ibadetine ne ile başladığını sordum. Müminlerin annesi bana hiç kimsenin sormadığı bir şeyi sordun. Ali sallallahu aleyhi ve on tek bir on tesbih, on istiğfar çeker ve Allah'ım beni afet, bana hidayet et, beni rızakla bana afiyet ver der ve kıyamet günü yerin darlığından Allah'a sığınırdı. Amin ya Rabbi 5501 ve 2. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve Allah'ım faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, aç ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım diye dua etti 5503 Abdullah bin Elharis Zeyd bin ve a.s. şöyle dua ederdi Allah'ım acizlik ve zayıflıktan tembellikten cimrilikten korkaklıktan ihtiyarlıp düşkünlükten kabir azabından sana sığınırım Allah'ım nefsimi Takva sahibi kıl. Onu günahlardan ve gafletten temizle. Onu en iyi temizleyen sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, doymayan haris nefisten, huşu duymayan kalpten, faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 5504 Ümmü Seleme'den, ve Vesselam, evinden çıkarken, çıkarken Bismillah Rabbım. Suçmekten, şaşırmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, bilmemezlikten ve bilgisizlikle itham olunmaktan sana sığınırım der. Amin ya Rabbi.